Bunun üzerine Hazreti Peygamber içlerinde Hamza bin Abdülmuttalib'in dostu Mersd bin Ebi Mersed'in de bulunduğu 6 kişilik bir grubu birlikte gönderdi.